İnanan sarsılsa da devrilmez. Gevşeklik göstermeyin, tasalanmayın, eğer iman ediyorsanız üstünsünüz. Ali İmran 139 halihazırdaki hazırdaki tablo oldukça ürpertici. Ancak iman, ümit ve Allah'a teveccüh sayesinde açılmayacak gibi de değil. Eğer insan güneşe doğru yürür veya uçarsa gölgesini arkasına almış olur. Sırtını güneşe dönerse bu defa da gölgesinin arkasında kalmış olur. Bu itibarla gözlerimiz hep sonsuz ışık kaynağında olmalıdır. Evet her şey akifçe ifadesiyle Allah'a dayanıp saye sarılıp hikmete rahm olmaktan geçmektedir. Ülkede iç içe kriz yaşandığı bir gerçek. Ancak sebepleri bilinip, iman, ümit ve azimle karşı çıkıldığında, bu kabil krizler hemen her zaman aşılmış, aksine problemler vehim ve hayallerle köpürtülüp ya da onlar üzerinde politika yapıldığında şişmiş, büyümüş, olduğunun üstünde bir görünüme ulaşmış, ve psikolojik tahribatıyla içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Günümüzde tarihi tekerrürler devri daimlerinden biriyle daha karşı karşıya bulunuyoruz. Her tarafta üst üste felaketler, her yerde toplumu sarsan musibetler, depremler, seller, yangınlar, trafik faciaları ve bilmem daha ne belalar... Sonra değişik türden zulümler, istibdatlar, komplolar, cinayetler, vicdanlara baskılar ve onca mazlumiyetlere, mağduriyetlere rağmen belayı dertten ahetmeyen iradesizler, sessizler. Buna karşılık insanlara zulüm ve gadirde bulunan zulm ederken de ağlayıp sızlayıp mazlumu haksız göstermeye çalışan şarlatan zalimler. Değişik sayıklardan ötürü her zaman öfkeyle oturup kalkan muvazenesiz yığınlar. Onları her an biraz daha şiddete, hiddete iten farklı çevreler. Mütegallipler, vurdum duymazlar, idare bilmezler ve tahrikçiler. Aldatmayı akıllılık, Hırsızlığı marifet sayan hortumcular, Hortumculardan pay alan fırsatçılar, Teşriği masuniyetine sığınan haram hor ahlak zedeler, Tekvini masuniyet gücünü hak kuvvettedir deyip sonuna kadar kullanan yezit ve Şimirzadeler, Rüşvetçiler, irtikapçılar, İhtilasçılar, silah kaçakçıları, uyuşturucu şebekeleri ve uyuşturucular. Ve daha adı konmamış ne melun organizasyonlar. Evet bugün hemen her bucakta ürperten bir hazan ve her yerde insani değerler ayaklar altında. Ne insana saygı var ne de evrensel değerlere. Üç beş tane saygılı gibi davranan bulunsa da, onlar da gösterdikleri saygıya ücret peşinde. Kitleler her kesimiyle hemen her yerde yığın telakki edilmekte. Yığınların hali ise en acı şekliyle gelip yüreklere oturmakta. İş, aş, ekmek vaadi, seçim zamanlarında sıkça duyulan sözlerden. Bugüne kadar onunla da yüz yüze görüşüp tanışma imkanı olmadığından, Şimdilerde o türlü vaatlere de kimse itibar etmiyor. Her yerde ilim Allah'a emanet. Marifet Kaf Dağı'nın arkasında. Sanat ideolojilere kavaslık yapıyor. Pek çoğu itibariyle ilim yuvaları taklide teslim. Hakikat aşkı, ilim tutkusu, araştırma şevki, iltifat görmeyen gayretler. İltifat görmeyen bir kısım gayretler de ihtimal birer hobiden ibaret. Bugünümüzü, yarınımızı emanet edeceğimiz hayati müesseselerde hayattan eser yok. Propagandalara bakınca dünyalara yetecek bir güce sahip gibiyiz. Oysaki realiteler bir kasabaya bile yetmediğimizi haykırıyor. Ahlaki değerler, sorumluluk duygusu, hak düşüncesi, adalet mülahazası açısından dünya standartlarının çok çok altında olduğumuz apaçık. Çoğumuz itibariyle ne ar, ne haya, ne hakka saygı, ne de düşünceye hürmetimiz var. Allah korkusu, haziret hissi çoktan unutulmuş. Kuldan utanma ise şimdilerde o can sıkan duygudan da kurtulma peşindeyiz. Bir yığın kalpsizler, ruhsuzlar haline geldiğimiz yüzlerimizden okunuyor. Çoğumuzda ne merhamet, ne şefkat hissi, ne de hürmet duygusu kaldı. Dini diyaneti eski püskü partal bir müessese kabul edenlerin sayısı hiç de az değil. Her yerde dini duygular harap, dindarlık mahkur, her tarafta laubalilik ve ahlaki çöküntü, her yanda iç içe hıyanet ve her bucakta ah ve efkan. İnsani duygular açısından erozyona uğramış ruhlarda hissizlik, hareketsizlik veya alemi ben mi kurtaracağım mazeretleri, müteessir gönüller, heyecanlarının esiri ve muvazenesiz. Gün bugündür, dem bu demdir diyenlerin sayısı belli değil. Hayatını köşe dönmeye veya köşe kapmaya bağlamışların adedini Allah bilir. Bütün bunlara karşılık, azıcık duyan ve düşünen kafalarsa, kaba kuvvetin balyozları altında inim, inim Millete hizmet edenlerin kaderi ezilmek ve samimiyetle çarpan sinelere karşı, her köşe başında ayrı bir şeytani tuzak. Şimdilik sessiz duranlara bir şey diyen yok. Yarın öbür gün ne olacak, onu da bekleyip göreceğiz. Hemen her fırsatta iman, İslam ve insani değerlerin karşısına çıkan marjinal, fakat çığırtkan bir kesim var ki, dine, imana düşman oldukları kadar, hür düşünceye, gerçek demokrasiye, insan haklarına karşı da febkalade saygısızlar. Bunlar kendilerine ters gelen her düşünce, her görüşe karşı, hemen savaş ilan etmekte, farklı görüş taşıyan hemen herkesi karalamakta, haysiyetleriyle şerefleriyle oynamakta, hatta baş edemedikleri düşünceleri kontr gerillalarla ortadan kaldırarak muhalif her sesi kesmekteler. Hele bunların içinde öyle tipler var ki, ne fikir namusu tanırlar ne de ruh iffeti. Bugün doğru dediklerine yarın rahatlıkla yalan diyebilir, Bugün alkışlayıp göklere çıkardıklarını yarın yerin dibine batırabilirler. İki yüzlü bu fıtrat galibelerinin hiç değişmeyen bir yanları varsa, o da her zaman yüzüp gezmeleri ve her zaman yılan gibi zehirlemekten lezzet almalarıdır. Hele bazılarında bir küfür yobazlığı var ki hiç sorma. Ne Allah bilir ne de peygamber tanırlar. Bunlar basiretleri açısından kördürler, görmezler. Kulakları sağardır, işitmezler. Ne ruhla münasebetleri vardır, ne de beyinle ciddi bir alakaları. Ne Allah'a karşı saygı taşırlar, ne de peygamber hürmeti bilirler. Çoğu öyle mükab cahildir ki bilmezler, bilmediklerini de bilmezler. Ama kendilerini bilir sanırlar. Hasılı, bugün olmamasını arzu ettiğimiz ne kadar menfilik varsa, her yerde diz boyu, hatta ondan da öte. Yıllardan beri milletçe beklediğimiz şeylere gelince, onlardan da hiç mi hiç haber yok. Manzara bu olunca, ümitten, azimden söz etmek de oldukça zor. Ama biz milletçe bir zoru aşma mecburiyetindeyiz. Bugün başımıza gelenler, gelecekte de katlanarak karşımıza çıkabilir. Ülke bir baştan bir başa mezaristan haline alabilir. Milletin azmi ümidi tıpkı bir kefen gibi onun başına geçirilebilir. Irmaklar Revan nehrine, çöller Kerbelaya düşmanlar Şemir'e, aylar Muharrem'e dönüşebilir. Kundaklamayı kundaklamalar takip edebilir, dev yangınlar olabilir. Yangınlar evlerimizin barklarımızın yanında, Beklentilerimizi, planlarımızı da kül edebilir. Dost, düşman herkes bizi yalnız bırakabilir. Yalnız bırakmaktan da öte, hiç ummadığımız kimselerce arkadan hançerlenebiliriz. Evet, işte düşmanların böyle esirip köpürdüğü, Dostların vefasızlık gösterip bizi bütün bütün terk ettiği durumlarda dahi katıyen teslim olmamalı, eğilmemeli, iman ve ümitlerimize dayanarak dimdik ayakta durmalı ve bir küheylan gibi hız kesmeden çatlayıncaya kadar koşmasını bilmeliyiz. Hatta hali fecai ve fezai şimdikinin kat katına ulaşsa, Etrafımız Ahu Efkan'da inmese, Çevremizdeki çığlıklar gidip ta Asuman'a dayansa, Yaşanan ızdıraplar, Magmalar gibi köpürüp yüreklere vursa, Ve bütün bir millet çaresizlikle kıvranıp dursa, Düşünen başlar üzerinde kılıçlar, kabizler çizse, Beyinler balyozlarla ezilse, Dört bir yanda sadece zalimlerin hayhuyu duyulsa, En canlı, en canlı, en temiz vicdanları simsiyah bir yeş sarsa, hanlar devrilip hanumanlar yerle bir olsa, ay batsa, güneş sönse, nazarlarla beraber gönüller de karanlığa gömülse, kuvvet gemi azıya alsa, hak kaba kuvvetin paletleri altında kalıp ezilse, her yerde dişli dişini gösterip kesse, zayıf dilini tutup sessizlik murakabesine dalsa, bütün mukavemetsiz ruhlar bir bir yıkılsa ve kalp zedeler üst üste devrilse, her şeye rağmen biz duruşumuzu, tavrımızı değiştirmeden konumumuzun hakkını vermeli, yerimizde durmalı, herkesin başvuracağı bir güç, bir ümit kaynağı olmalı, ve sönmeye yüz tutan bütün meşaleleri Yeniden tutuşturmaya çalışmalıyız Allah'a inancımız tamsa Ümit, azim, kararlılık şiarımız olmalı Millete hizmet de vazifemiz O kadar hakka saygı duymalı Ve o denli hayatımızı başkalarının mutluluğu içinde görmeliyiz ki Yemeği yedirdiğimizi Giymeyip giydirdiğimizi Ve Kendimize rağmen yaşadığımızı görenler, Emanette emin bir kısım kimselerle karşılaşmanın mutluluğunu yaşasınlar. Biz o denli nezih yaşamalıyız ki, Haramlar gayrimeşrular değil hayatımızı, Rüyalarımızın ufkunu bile kirletmemeli. Aslında böyle bir kirlenme, Kim bilir belki de hiç beklenmedik şekilde, ne irtifa kayıplarına sebebiyet veriyordur. Konumunun hakkını veremeyip bulunduğu noktadan kayanların iflah olduğu hiç görülmemiştir. Kaldı ki biz, değil bir kısım dünyevi mülahazalar, yaşama sevdasını, ya da menfaat ve çıkar düşüncesini dahi intihar sayma konumundayız. Dahası, biz cenneti bile, kulluğumuza gaye yapmaktan kaçınmalı ve bütün gönlümüzü hak rızasının engin varidatına bağlayarak şahsi isteklerimize karşı kat'i bir tamır alma durumundayız. Hiçbir zaman almayı düşünmeden hep vermeli. Geriye döneceğini beklemeden de sürekli ihsanda bulunmalıyız. Ve canan deyip sefere azmettiğimiz bu kutlular yolunda hiç ama hiç mi hiç can sevdasına düşmemeliyiz. Dünden bugüne bu kutlular yoluna baş koyanlar, dört bir yanda düşmanlık duygularının körüklendiği, dost gönüllerin bile vefasızlık edip hasımları sevindirdiği, varlığını kine, nefrete bağlamış ruhların, diş gıcırdatıp hiddetle üzerlerine geldikleri durumlarda bile, ne yeis, ne sarsıntı, ne öfke, ne de düşmanca duygularla onlara karşılık vermeyi düşünmemiş. Kötülükleri hep iyilikle savmış. Fena muameleleri, hüsnü hal, yumuşak beyan ve farklı ihsanlarla rehabilite ederek adeta bütün kırılmaları ve tahribatı tamire çevirmiş. Ve yıkma düşüncelerine yapma hamleleriyle mukabelede bulunmuşlardır. Bu itibarla da bir gün ülkede her şey alt üst olsa, yığınlar gidip karanlıklara gömülse, yollar harap olup köprüler yıkılsa. Bu insanlar, paniklemeyi inanç ve iradelerine karşı saygısızlık sayarak, yeis ve durgunluk içinde ölüm görüntüleri sergilemektense, başkalarının yaşama hislerini harekete geçirmek için uçma gayretlerinde bulunacak ve her halleriyle, yürüyebilene yolların açık olduğunu haykıracaklardır. Ben inanıyorum ki bu azim kahramanlarına bugün olmasa da yarın mutlaka bir inayet eli uzanacak. Yollarını kesen tipi boran dinleyecek, kar buz eriyip gidecek ve çevrelerindeki birkaç asırlık o kuru çöller cennetlere dönecek ve mutlaka talih onlara da gülecektir.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 Hele azmini iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar. Şimdi eğer yarınlarımızı düşünüyor ve dipdiri geleceği varmayı düşünüyorsak, yolların yürünerek alınabileceğini ve zirvelere azim irade ve planlarla ulaşılabileceğini asla hatırdan çıkarmamalıyız. Ulaşılmaz gibi görünen zirveler şimdiye kadar defaatle aşıldı, defaatle yüksek tepeler azmin iradenin ayaklarına yüz sürdü ve onlarda ulaşılmaz şahikalara ulaşma azmini coşturdu. Aslında hangi devirde olursa olsun, yürüdüğü yolun, yöneldiği gayenin ve dayanıp bel bağladığı kuvvetin farkında olanlar, bu şuur ve kendi iç dinamikleri sayesinde tekrar tekrar o zirveleri aşmış ve o şahikalara ulaşmışlardır. Arz onların ayaklarının altında küçüldükçe küçülmüş. Gökler onların irfanlarına sini açmış. Mesafeler onların gayretlerine selam durmuş. Ve karşılarına çıkan engeller de onları hedefe taşıyan birer köprü haline gelmiştir. Evet, bu baba yiğitler karşısında karanlıklar her zaman bozgun yaşamış, musibetler rahmete inkılap etmiş, sıkıntılar kurtuluş yolu olmuş... Tazyihler birer terakki rampası. İşte böyle birinin bu gününü bütün bütün yıksalar, O yönelir yarınlara ve yoluna o kulvarda devam eder. Yarınlarını da yok etseler, Atını mahmuzlar ve öbür günlere koşar. Baş edemezler böyle biriyle ve edememeliler de. Zira o imanı, azmi, ümidi sayesinde, bozgunlar yaşadığı ya da yıkıldığı durumlarda bile, hep bir başka muvaffakiyet ve zaferin projeleriyle serinlemiştir. Ve yine böyle biri, önünde kinlerin, nefretlerin kudurup durduğu, ufkunu üst üste karanlıkların sardığı anlarda bile, asla ümitsizliğe düşmemiş ve paniğe kapılmamıştır. Zira o ne sadece dün, ne bugün, ne de yarındır. O bütün bu zamanların hepsine sözünü geçirme konumunda, bir sahibül vakit ve bir ibnüz zamandır Bilir yaşadığı zamanın dilini, Bildiği gibi dinin ruhunu, kitabının esrarını. Görüldüğü ve hissedildiği her yerde hatırlatır Saadet çağının insanlarını. O, duyguları, düşünceleri, iffeti, ismeti, Vefası, sadakati ve eğilip bükülme bilmeyen sağlam karakteriyle Adeta granitten bir abide gibidir. Çevresinde her şeyi üst üste devrilse, Alimallah tırnak kadar bir parçası dahi kopup düşmez. Öyle ümit ediyoruz ki işte bu sağlam karakter sayesinde bugün olmasa da yarın mutlaka hicranla yanan sinelerin hicranı dinecek. Asırlardan beri iki büklüm yaşayanlar bellerini doğrultarak var olduklarını haykıracak, zulmetlere yenik ruhlar dirilip çevrelerini saran karanlıkları kovacak ve herkes olağanüstü bir gayret ve performansla kendi ruh ve mana köklerinin kılavuzluğunda bütün engelleri aşarak özüyle bütünleşip talihin zirvesine ulaşacaktır.